Eûzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve şefi'i zhunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ala ikhvanihim minel nebiyyin vel Ve وان اهلهم واولادهم وازواجهم واصحابهم واتباعهم اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُغْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْخَهُ وَقَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ مِنْ عِبَادِ اللهم صلِّ وسلِّم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كَمَالِ اللَّهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ ve balana resulühü nbiü'l hasimi'l kerim ya ilah'al alemin zahir ve batınımız envar-ı imaniye ve kur'an-ı ilmin varığı bizleri şeytan aleyhima iste kan-ı şerrinden mahfuz ve mahfuz eyle tövfikatü subhaniye her halükarda bizlere refika eyle cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiya eyle Amin ve Hürmeti seyyidil Ve velhamdülillâhi rabbil âlemîn. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın takdiri, tekvini takdiri, teşdi takdiri üzerinde duruyor. Kader, erkân imaniyeden mühim bir rükündür. Kadere insan inandığı, hakkında Allah'ın hükmüne bağlandığı nispette kalbi hüzura ve itminana kavuşur. En korkunç ümit şiken hadiseler karşısında, kader sayesinde insan hüzuru ve itminanı elde tutabilir. Kahredici musibetler karşısında ve badi hava bir mazi karşısında insan ancak kaderle müteselli olur. Hakkımda Allah'ın ölçtüğü, biçtiği, kestiği, kıyametime göre bir şeyler söylediği düşüncesi insanın içinde ilahi alemden gelen muttasıl meltemler halinde kendisini hissettiren bir husustur. Kur'an ve mübarek hadisi şerifler, kader etrafında ciddi tahşidat yapmaktadırlar. Hemen hemen haşirden sonra belki en çok meseleler Cenab-ı Hakk'ın meşrieti, Allah'ın ilmi ve takdirini ifade etmektedir ki bunlar kader mevzuna girmektedir. Allah'ın takdiri, Allah'ın kazası. Allah'ın meşrieti, Allah'ın bilmesi Celle Celaluhu, Allah'ın kesip biçmesi, bütün bu manaları, mefhumları ifade eden ayetler, kaderin etrafında sizin kanaatınıza ait bir hususu nesç etmektedir. Kanaatınız öyle olmalıdır. Allah'a öyle iman etmelisiniz. Zira kadere iman, vacib vücudun zatına ait imanın kemalinin muktezasındandır. Kadere iman etmeyen bir insan, Allah'ın zatına, vacibül vücuda azametine uygun iman etmiş sayılmaz. Onun içindir pek çok hadisi şeriflerde kader mevzuu, doğrudan doğruya zat-ı sıfatları içinde müteale edilmekte ve kadere sair iman erkanı arasında hususi yer verilmemektedir. Bazı hadis-i şeriflerde ayrı ve müstakillen anlatılsa bile yerine ve ehemmiyetine binaen zat-i anlatıldığı yerde adeta mesele ona bağlanmakta, ona atıf yapılmaktadır. Bunun da bir manası vardır. Mü'min, Allah'a Allah'ın istediği manada iman etmek istiyorsa, aynı zamanda kadere de iman edecektir hariz ve amik diyemem buna. Bir fikir verme. Ve bu mevzuu teyit eder hadisi şeriflerin hayatı ve ışığı altında birkaç söz söylemez hadedinde bir şeyler söyledim kanaatindeyim. Ve geçen mevizenin son bölümünde de kaza ve kaderin dört mertebesi var. İlim açısından, Geleceğin geçmişte yazılması, geçmişte takdir ve tayin edilmesi. Şu anda hadiseler cereyan ederken, deveran Leylü Nehar içinde bir kısım hadiseler, bizim sergüzeşte hayatımız şeridini teşkil ederken, bir de böyle bir kitabet, böyle bir yazılış, böyle bir tayin ve takdir vardır. Buna da yevmi tayin ve takdir diyoruz. İmam-ı mübinden istinsah edilen, kitab-ı mübinin sayfalarına yazılan, melekler tarafından yazılan ve Kur'an'ın ayetü beyyinatıyla kirâmen kâtibîne ya'lemûne ma tef'alûn ferman-ı sübhanisiyle anlatılan bir takdir ve tayin vardır. Kaza ve kaderin ikinci mertebesi, kitabet meselesidir. Bilmenin dışında, ilmi takdir ve tayinin dışında Doğrudan doğruya levh Mahfuz'da bu meselenin tespit edilmesi. Ve daha sonra vakurla insanın alzamnahu tairehu fi Her insanın tayiresini, her insanın kitabını yüzün ak veya siyah yapacak. Sayfalarını boynuna taktık takacağız. Ona bağladık ve ayırmıyoruz. Farman-ı ile anlatılan kitap levhî mahfuzda tespit edilmiş, silinmez yazılarla yazılmış. Bademâ Melaike-i sizin sergüzeşti hayatınızı yazıyorsa bu iki kitap karşı karşıya getirilecek. Birinde harici vücudu olmayan ilmi kitabet müşahede edilecek. Öbüründe ise daha evvel Allah'ın sizin hakkınızda yazdığı şeyleri sizin yaşamış olduğunuz görülecek. Harfi harfine, kelimesi kelimesine, satırı satırına, daha evvel hakkınızda kesilen, biçilen yolda yürüdüğünüz tebeyyün edecek, öbürü ilmi vücuttur. Onun harici bir hüviyet, bir ağırlık, dış alemde bir keyfiyet, gece ve gündüzün deveranı içinde bir vücut kazanması, sizin de itibari bir vücudu olan iradenizin devreye girmesine bağlıdır. Bir de öyle kitabet var, meleğin kitabı, Allah'ın kitabı, karşı karşıya getirildiğinde sizin ameliniz bu iki kitap arasında ne olduğu tebeyyün edecek. Hakkınızda, mahkeme i Kübra'da hüküm verilirken, bu mukabeleye göre hüküm verilecektir. Bu mukabelede melek, ben şunları yazdım diyecek. Allah da öyle hareket edeceği için ben de şunları yazmıştım diyecek. Ramazani Şerif'te hafızların Kur'an-ı Kerim okurken sizin Kur'an'ı elinizde alıp mukabele yaptığınız gibi, yazılmış kitabınızla levh-i mahbuz kitabı karşı karşıya getirilecek. Bu mukabelede kitabın birini elinde tutan Allah'tır, öbürünü elinde tutan da sizin boynunuza takılı kitapların sahibi Melaike-i Onları Allah size takdim ederken, Sui istimalatını düşünmemek, yanlış yazacaklarına ihtimal vermemek için kiramen kâtibîn sözüyle anlatmaktadır. Şerefli şanları çok yüce, teslik ve bayağılık semti melekiyetlerine sokulamayan çok yüce melekler tarafından yazılmıştır. Ferman-i ile anlatmaktadır. İkinci mertebe kitabet mevzu. Kaza ve kader mevzuunda ikinci mertebe, yazma doğrudan doğruya. Üçüncü mertebe, meşiyet. Allah'ın dilemesi, iradesinin eşyaya taalluk etmesi. Taalluk ettiği zaman eşyanın olur hale gelmesi. Mezhepler arasındaki nuans farkını bertaraf edecek olursak, tekvini keyfiyetin zuhuru, ister izafi ister hakiki. Meşiyetin taluk etmesi, Allah'ın dilemesinin bir tarafa teveccüh etmesi. Ve dördüncü mertebesi de halkın meydana gelmesi. Yaratılış dediğimiz hadisenin zuhur etmesi. Sırasıyla bu dört mertebe kaza ve kaderin mertebeleridir. Ben bir evvelki derste sadece ilim noktasından meselenin kısaca izahını taklime çalıştım ve inşallah imkan el verir. Cenab-ı Hakk'ın inayeti bizim elimizden tutar. Bu derste kitabet, meşi'et ve halk açısından kaza ve kaderi arz etmeye çalışayım. Allah celle celaluhu bu büyük hadiselerin evvela planını yazar, çizer. ilmi bir vücut verir. Sonra bu ilmi vücut, üzerinde kudret ve iradesini taalluk ettirmek suretiyle bunlara harici vücut da bahşeder. Evvela insandaki benzetmek olmasın, düşünce gibi, tasarı gibi, tasavvur gibi, tahayyül gibi. Hayali, ilmi ve tasavvuri bir vücut benzetmek olmasın. Allah'ın ilmi Celle Celaluhu ne bizim ilmimize, ne tasavvurumuza, ne de tahayyülümüze benzemez. Olmuş olacak her şey, gündüzün aydınlığından daha berrak, daha duru onun ilminde görülmekte ve bilinmektedir. İlmi vücuttan sonra harici vücut giyer her şey. Binaenaleyh evvela her şey o ilmi vücuttaki durumuna göre yazılır. Ondan sonra da siz katiyen ona uygun olarak hareket edersiniz, bu defa da melaiike-i kerem yazar. Velakad salihun Kasem olsun ki biz Zebur'da yazmıştık diyor Allah Celle Celaluhu. Kasem olsun ki biz levh mahfuzda tespit etmiştik. Kasem olsun ki biz sonra istinsah ettirip peygamberlere gönderdiğimiz kitaplarda belirtmiştik, tebellür ettirmiştik. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِفُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yere sadece salih kullar varis olacaktır. Yerin hakiki ve uzun süreli hakimi sadece salih kullar olacaktır. Diğerlerinin yeryüzünde hakimiyeti bir şimşeğin çakıp batması gibi olacaktır. Gözünüzü kamaştırsa, gözünüzün ziyasını çalsa götürse dahi şimşeğin çakmasından farklı olmayacaktır yeryüzünde, teceddüt içinde, veraseti devam eden Kur'an'ın beyanıyla salih kullar olacaktır. Zebur'da böyle yazdık, ilahi zeburda böyle tespit ettik, levhî mahfuzda meseleyi böyle dile getirdik, ve sonra levhî mahfuzun bir nüshası olan Hazreti Davud'un eline verdiğimiz zeburda da meseleyi böyle yazdık. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yere sadece ve sadece salih kullar varis olacaklardır. Cihan'ın şarkında ve garbında inkarcılar, şarkında ve garbında Allah'ın istediğinin dışında sistem sahipleri, şarkında ve garbında mütemerrit ve firavunlar, şimşek çakışı süresi içinde hükümran olabilirler. Yerin hakiki, gerçek, uzun süreli ve devamlı hakimi salih kullar olacaktır. Bu benim kanunum diyor. Bunu kimse değiştiremez. Binlerce Firavun bir araya gelse değiştirmez. Yaşadıkları devirde kimde zâli ahlak daha fazla ise yeryüzünde hakim onlar olacaktır. Ama bu mevzudaki noktayı nazarımız sizin malumunuzdur. Salih ahlakı sadece ara sıra Mescid'e gelmeye bağlarsanız, aldanırsınız, yanılırsınız. Nebi'nin bütün ahlakını, eşya ve hadiseleri anlama ahlakını, kainatı anlama ahlakını, insan ve kainat arasında münasebet kurmayı anlama ahlakını, iç derinliğini, dış tefekkürdeki namütenahiliyi kavrama, gerçek salahın ifadesidir. Böyle bir salahı kazanan kimseler yeryüzüne hakim olacaklardır. Yeryüzünde anarşi çıkarmakla hakim olamayacaklar. Ölüme ölümle mukabele etmekle hakim olamayacaklar. Siyasi ve tamamen politik mevzularla sahneye çıkıp halkı idlal etmekle hakim olamayacaklar. Efkar ammeyi kendi istikametlerine imale edecek sözlerle, sloganlarla Sahneye çıkmakla hakim olamayacaklar. Yalancı bir mum ışığı meydana getirecekler. Gerçek fecrin zuhur ve tülüğüyle her şey sönecek ve yalancı mumlar sona erecektir. Salih kullar yeryüzüne hakim olacak Allah'ın prensibi. Bunu yazdık diyor Allah Celle Celaluhu. Levhi mahfuzda zabit. Değişmez bir hakikattır. Öyleyse bırakın yalanı dolanın. Öyleyse bırakın siyaset ve politikayı, bırakın da Allah'ın yoluna girin. Ve şu değişmeyen düstura dikkat edin. la اللّٰهَ ma يُغَيِّرُوا مَا hatta حَتَّى ma مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah hiçbir cemaati değiştirecek, azizse zelil edecek değildir. Başta ise ayaklar altına getirip paymal kılacak değildir ayaklar altında eziliyorsa başa getirecek de değildir. Allah'ın sabit bir prensibi vardır. La <gülüyor> <لَا> تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللّٰهِ حَقِقَتِي لَا perçinleşmiştir ki değişmeyecektir. Nefsinizde değişme olduğu zaman cemaatinizi, milletinizi, milletlerinizi ve tabakatı, beşer Allah alt üst edip değiştirecektir. Nefsinizde sıhhat ve selamet olduğu zaman İç aleminiz Allah'a merbut bulunduğunuz zaman, Allah sizi değiştirmeyecektir. Öyleyse, ku enfusekum, nefsinizi koruyun, nefsinizde derinleşin, içinizi fethetmeye çalışın. Fatih olacak iseniz şayet nefis âleminde belli kalesini fethetmekle işe başlayın. Bu utlağınız iç âleminizde genişlesin, gelişsin, derinleşsin. Her tarafında Allah mütecelli olsun. İnna Allaha mualladine teqvalladine hum muhnun. Allah ittika edenlerle beraber. Allah ihsan sırrını kavramışlarla beraber. İhsan sırrını kavrayanlar maiyeti ilahiyeye girmiş demektir. Nedir ihsan sırrı? Her cuma dinlediğiniz sözdür bu. Mevla'yı görüyor gibi kulluk yapma sırrını kazanmam. Mevla'yı görüyor gibi kulluk yapma sırrını kazanma. İç aydınlığı, duygular duruluğu, işteki ummani keyfiyet ve alabildiğine derinlik. Sathilikten kurtulmam. Meseleyi kışır üstü mücadele şeklinden kurtarmam. Doğrudan doğruya bu büyük kavga ve mücadelenin temelini hareket noktasını içte başlatmam, içten yürümem, bu yola içten çıkma, içten başlama, o istikamette gelişmem. اِنَّ اللّٰهَ مَعَلَّذ۪ينَ اتَّقَوْوْا وَالَّذ۪ينَهُمْ مُحْسِنُونَ <gülüyor> Cenab-ı Hak bizimle beraber olsun inşaAllah-u Teala. Ben kitabetten intikal ettim buraya. Allah'ın sabit kanunu değişmiyor. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ zikr اَنَّ arda يَرِثُهَا عِبَادِيَا الصَّالِحُونَ Yere salih kullar varis olacaktır. Kasem olsun ki diyor Allah Celle Celaluhu, yere salih kullar varis olacaktır. Ben bunu yazdım değişmez. La تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللّٰهِ Değişmez, salih olun. Bırakın kahvelerdeki uyuşuk uyuşuk oturmayı. Kafanızı çalıştırın, düşünün, salih olun. İslam'ın ilimlerini elde edin, salih olun. tefsir hadise vakıf olun, salih olun tefsir ve hadisin fizikle kimyayla terkibini yapın salih olun ve bunları anlayış karşısında Mevla karşısında küçüklüğünüzü idrak edin büyüklüğü karşısında yere kapanın salih olun iç ve dış vahdetine ulaşın salih olun yere varis olacaksınız başka kavgayı bırakın Allah'ın değişmez yazısı bunu bir ayeti kerime çok daha sarih anlatır Vadallahu الذين آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْلَفَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِيرَ لَهُمْ. Allah vaad ediyor. Vadallahu الذين آمنوا وعملوا الصالحات iman etip salih amel yapanlara söz veriyor Allah. Arkadaşınızın size söz vermesi gibi değil. Verdiği sözü yerine getirme kudretine, iktidarına sahip olan Allah size söz veriyor. İman eden ve salih amel yapanlara. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ fil الْاَرْضِ Kasem olsun ki yeryüzünde sizi halife yapacak, buna söz veriyor. Kendine halife yapacak. Hükümranlığı ve zimamdarlığı sizin elinize verecek. Siz ipi elinize alacak, cihanla oynayacaksınız. İçtimai hayatıyla, iktisadi hayatıyla, terbiyevi hayatıyla siz oynayacaksınız. Söz sizde bitecek. Yuvarlak masaların başında sizin yüzünüze bakacak. Bakışlarınızdaki manaları kavramaya çalışacaklar. Evet ve hayırınız yeryüzündeki içtimai coğrafyada değişmelere vesile olacak. Şura gitsin, dura gelsin diyeceksiniz. Le yestehlifennehum fil ard yeryüzünde Allah'ın söz kesen sultanı olacaksınız. Sizden evvel bir hakkın salih olmak suretiyle Allah'ın yeryüzüne halife kıldığı kullar gibi kasem olsun, Allah sizi yeryüzünde halife kılacaktır diyor. Ve işte yazılan budur. Levhi mahfuzda yazılıp da değişmeyecek olan budur. Veil olsun, İslam için cihat yapıyorum dediği halde namaz kılmayanlara. Veil olsun. Müslümanlığı kurtaracağım dediği halde sokaklarda flört yapmadan kendini alamayan, behim arzularına esir ve zebunu, hayvanî hislerin malubu zavallılara. Kiramen katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ne yazdı Allah Celle Celaluhu? Siz salahi gösterdiğiniz zaman aynı şeyi yazacak. Dikkat edin. Bir noktaya dikkatinizi tekrar rica ediyorum. İki kitabın karşı karşıya geldiği zaman uygunluğundaki durum lehinizde cereyan ediyorsa kurtuluşunuz mevzuunda bir ferman verilmiş demektir. Her iki kitap sizin lehinizde şahadet ediyorsa kurtuluşunuz hakkında bir ferman verilmiş demektir. Allah evvela yazdı. Siz de o yazıya göre hareket ediyorsunuz. Hareketleriniz iç açıcı. İnsanın yüzünü ak edecek mahiyetteyse yüzünüz ak olacak demektir. Kira menkatibine ya'lemuna ma tef'alun. Şerefli melekler ne yapıyorsanız yazıyorlar. Yazdırıyor Allah Celle Celaluhu. Hesabı çok takik. En küçük bir açıklık yok Allah'ın hesaplarında Celle Celaluhu. Sizi ilzam edecek. Sesinizi, soluğunuzu kesecek. Ben şöyle yazdım. Siz de şöyle hareket ettiniz, durumu böyle tespit ettik. Buyurun hesabınızı kendiniz görün. Kur'an'ın bazı ayetleri de bu iki ayrı yazışı bir cümle içinde toplar. İnna nḥnu nḥil mūta wa naktubu ma qaddamu wa aṡarhum. Vakulla şeyi nḥṣiynahu fi imām mubīn. Sadaqallahu lāzim. İnna nḥnu nḥil mūta. Biz ölüleri ihya edeceğiz. Mürde gönülleri de inşaAllah ihya buyursun. Her şeyi yok ettikten sonra yeniden hayata mazhar edeceğiz. Ve naktubuma kaddemu ve a'sarahum. Takdim ettikleri şeyi ve geride bıraktıkları şeyi de yazacağız Allah buyuruyor. Ma kaddemat ve ahharet ayetiyle anlatılan şey gitmeden ahirete zâd-ı ahiret olarak gönderdikleri şeyi de yazacağız, arkada bıraktıkları sadakayı, cariyeyi de yazacağız, bıraktığı evlatla ümmeti Muhammed'e nur saçan insanın durumunu da yazacağız, bıraktığı ilimle efkarı aydınlatan insanın durumunu da yazacağız, yaptıkları hayır müesseselerini arkada bırakıp gidenlerin durumunu da yazacağız, ...ve sonra daha gitmeden ahirete gönderdiği şeyleri gönderenlerin durumunu da yazacağız. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا اَتَرَهُمْ İşte bu sonradan bir yazıştır. İşte bu harici vücudu kazandığı zaman yazılması demektir. Ama bundan evvel bir yazılış vardır. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَهُ فِى اِمَامٍ مُّب۪ينٍ Biz her şeyi değişmeyen, baş bir kitapta saydık döktük, zerre zerre kelime kelime, cümle cümle, satır satır, fasıl fasıl saydık döktük. Her şey öyle sabit bir kitapta yazılıdır ki, sizin şu dakikada yaptığınız her şey, sadece onun küçük nüshalarından ibarettir. Bir istinsahtır ki, sizin davranışlarınıza ve oradaki yazıya bakıp melekler yazıyorlar bunu. İşte bir ayet, evvelki kitabetler şu anda sizin yaptığınız şeylerin kitabeti, İkisini bir arada zikrediyor. Ma farratna fil kitabimin şey. Allah ferman ediyor. Kitapta hiçbir şeyi terk etmedik. Bunun bir manası Kur'an-ı Kerim'dir. Büyük bir kısım müfessirlere göre bir manası levh-i mahfuzdur. Levh-i mahfuzda her şeyi tespit ettik. Hiçbir şeyi terk etmedik. Kan Allahu ve lem yekun şeyun gayruhu ve kan arşu ma Kad كَتَبَ وِذْفِذْ ذِكْرِ كُلَّ شَيْءٍ Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Allah vardı, düşünce tasavvur yoktu. Onun için yoklukla düşünülmüyor. Allah vardı, arşı ama üzerindeydi. Allah vardı, sizin maddeyi i aciniyeniz, üzerinde Rahman'ın arşı bulunuyordu. Ve Allah Celle Celaluhu zikirde her şeyi yazdı, tespit etti o program üzere kainatı yarattı. Selef ve halef, evvel ve ahir böyle bir kitabetten bahsetmekte. Eşya ve hadiseler olmadan, oluş seyrine girmeden yazıdan ve olma durumuna girdikten sonra yine böyle bir kitabetten bahsetmekte. Bu mevzuda ittifak etmektedirler. Biz ümmeti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam olarak Böyle bir kitabete inanıyoruz. Allah Celle Celalu yazmış, çizmiş, hakkımızda tayin ve takdirlerde bulunmuştur. Herkes netice itibariyle neyi elde edecekse o yolun yolcusudur. Amel edin. Zira neticede nereye varacak iseniz siz onun yolunu yaşayacaksınız. Amel edin. Encamında nereye gidecek iseniz siz onun yolunda bulunacak. Ve erkanını harekete getiren, dile getiren kimselerden olacaksınız. Buna bağlı kader ve kazanın ikinci mertebesi meşiettir, meşieti ilahi, Allah'ın dilemesi. Belki Kur'an'da en çok göze çarpan şey şa'e şauu kelimeleridir. Allah'ın dilemesi. Walla takul annal işeyin innifâ'ilun zâlîk qadın illa an yisha Allah. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا Yarın şu işi yaparım deme İlla en yaşa Allah. Allah dilerse yaparsın. Öyleyse ne işe mübaşeret ediyorsun? Neyi yapmak istiyorsun? Neye omuz veriyor, neyin altına giriyorsun? Allah dilerse deyiver. Allah'ın adıyla altına giriver. Allah elinden tutacak. Ve sen üstesinden geleceksin inşallah Utale. Cenab-ı Hak 20. asırda ümmeti Muhammed’i aleyhisselatu vesselamın sırtına yüklendiği bu büyük ağır mükellefiyetler karşısında meşiatı subhanyesini onu yüzüstü sürünmeden kurtarma istikametinde inşallah tecelli buyursun. Elimizden tutsun bizi evci amala çıkarsın. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا Bunu ferid-ü kevn -ü zaman, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a diyor Kur'an-ı Kerim. Yarın şu işi yaparım deme, İnşallah demedikten sonra. Allah dilerse sen yaparsın. Dilemezse hiçbir şey yapamazsın. Her şey Allah'ın elindedir. Bu münasebette fahri Kainat Efendimiz, Hazreti Süleyman İbn Davud Aleyhisselam'a ait bir şeyi naklediyor bize. Hazreti Süleyman Aleyhisselam 70 tane müstefrişesine bir gece yaklaşacağını ve sonra 70 tane farizin suarinin, yiğidin beni bükülmesin 9 ay sonra dünyaya geleceğini düşündü işe mübaharat etti. Kendisine inşallah diye dediler. Fakat unuttuğu zuhul oldu. 9 ay sonra bütün bu muamelesinden meydana gelen sadece bir sakat çocuktan ibaret oldu. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyordu. Ve la taqulanna li şey'in inni fa'ilun illa en yasha Allah. Allah dilerse olacaktır. Buna inanacaksınız. İçinizi dinlediğiniz zaman inanazsınız gelecektir buna. İçinizi keşfettiğiniz zaman inanma duygusu belirecektir içinizden. Şimdi ben inanın dediğim zaman siz inanmanız gerektiği için inanacaksınız. Eşya ve hadiselerin içine, sizin eşya ve hadiselerle münasebetinizin içine girdiğiniz zaman katiyen ve katibeten göreceksiniz ki hakikaten Allah dilemese hiçbir şey olmuyor. Hakikaten Allah dilemese bütün saiyü gayret vadi hava gidiyor bütün çırpınmalar ve didinmeler semeresiz olduğu gibi bitip tükeniyor. Meşiyet hayatın bütün cephelerinde insanın hayatında görülebilecek bütün sahalarda kendisini gösterir. Fitalde Allah'ın meşiyeti olmazsa siz bir şey yapamazsınız. Ve lev şâ Allah'u maktetelellezîne min ba'dihim min ba'di ma ce'etmul beyinat. وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ Eğer Allah Celle Celaluhu dileseydi, siz aranızda mukatele yapmayacaktınız. وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ شَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ Kendilerine geldikten sonra mukatele olmayacaktı, Allah dileseydi. وَلَاكِنْ <gülüyor> اِخْتَلَفُوا Onlar ihtilafa düştüler. Allah dileseydi olmayacaktı. Sizin mücadele hayatınız, kavga hayatınız menfi veya müsbet. Sizin lehinizde veya aleyhinizde meşiyeti ilahinin taallukuyla şekil alacaktır. Fe minhum men amena ve minhum men Onlardan bazıları iman, bazıları da küfrettiler. Cenab-ı Hak rızası iman eden cüruha ilhak buyursun inşallah. Fe minhum men amena ve minhum men Valevsha Allahu maktatenu. Allah dileseydi mukatele yapmazlardı. Ve Lakin Allah yapalama Allah neyi murat uyurursa onu yapar. Faalunlima yurid olan Hazret Allah iradesini nereye tevcihi bu o iş olu verir. Maşa Allahu kan ve malam ya şe, malam ya kun. Allah neyi dilerse o kainunet kazanır, olu verir neyin olmasını dilemiyorsa o da olmaz. Allah dilemezse, meşiyet olmaz, olmaz değil, dikkat edin. Allah neyi dilerse olur, neyin olmasını dilemezse o da olmaz. Meşiyeti ilahi vücuda ve âdeme taalluk eder. Yok ol dediği şey yok olur, var ol dediği şey de var olur. Yoksa meşiyet taalluk eder de var olur, taalluk etmezse yok olur demek değildir. Yokluk ve varlık meşiyetin elinde yorulmaktadır. Maşallahukan <gülüyor> Allahu ma ve yeşâ lem yekun. Mu'tazile ve Cebriyye Allah Resulunun sözlerindeki bu inceliği kavrasaydı düştükleri vartaya düşmeyeceklerdi. Her iki meseleyi de nasıl keynunetle anlatıyor? Az dilin inceliğini anlayan anlayacaktır. Ben avamca naklediyorum. İman ve hidayet mevzuunda meşiyet ilahi her şey. Kur'an'ın düstur ve prensiplerinden meseleyi çıkaranlar diyorlar ki iman senin iradeni sarf etmenle Allah'ın senin içinde yaktığı bir ışıktır. Cenab-ı Hak içimizi aydınlatsın. Amin. Sen çalışacaksın. Ama imanı sen yaratamazsın. İmanı sen içine koyamazsın. Kalbin üzerinde tasarruf yapamazsın. Allah dilerse o ışık yanacak. Allah dilerse iç alemin aydınlanacaktır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Velau şa'a rabbuka <gülüyor> le'amana men fil ardı kulluhum cemian. Habibim Yişanım, eğer senin Rabbin dileseydin seni terbiye eden, kemal erdiren ve bütünün terbiyesi kabzayı tasarrufunda olan Rabb'in dileseydi, bütün insanlar iman ederdi. Ama bütün iman ederdim. Senin Rabb'in dileseydi onları hidayette toplayı verirdi. Herkes secde olurdu. Herkesin vicdanı aydın olurdu. Herkes Rabb'in huzurunda kulluk vazifesini yerine getirirdi meşi et taluk etmediği için olmadı Allah Celle Celalhu meşieti taalluk edecektir ve yapacaktır İnsanlığın ümmeti vahide olması meşit kendisini gösteriyor Valüşa Rabbi ve cealahum ummeten vahideten Eğer senin rabbin dileseydi onları bütününü bir ümmet yapardın Yeryüzünde tek millet görülürdün tek milletten başka ayrı ayrı şeyler göremezdiniz, Allah dileseydi, öyle olurdu buyuruyor. Ve elden ele, devletin, hakimiyetin, sultanın değişmesi, tamamen meşiet ilahiyle ile anlatılmaktadır. وَتِلْكَ لَيَّمُنُوا دَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bugünler elimize takmış böyle çeviriyoruz, Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Kimine pazar, kimine cuma, kimine cumartesi, Kimisi ayak altında, kimisi başlara taç, kimisi denizin en derin yerinde karında, kimisi Everest tepesinin başında. وَتِلْكَ لَيَّمُنُ دَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Bugünleri insanlar arasında böyle dolaştırıp duruyoruz bir halka gibi, bugün günler bazısını ağlıyorsa yarın onlara gülecek, Bugün günlerin yüzüne güldüğü, kimselerin yarın yüzüne günler ağlayacak. Bu ilahi kanundur. Allah'ın elinde Allah bunu çeviriyor. Ama sizin iradeniz yok mu işin içinde? O fasılda değilim. Meşiyeti anlatıyorum. Hiçbir zaman sizin iradenizi nef ve inkar etmedik. Neyse o iradeniz, içine katacağınız küçük o bir damlacık mürekkeple her şey adeta sizin fiiliniz veya fiilinizin rengi haline gelecek. Ve tilkale yeminü davul hada sözünü açık görmedik. Ama meşi'et var. İy yeş' yuzhibkum eyühan nas ve yati bi ve kana Allahu ala zalika Ey insanlar, eğer Allah dilerse sizi götürür, yerinize apayrı bir cemaat getirir. Allah buna muktedirdir. Sahabiyi götürdükten sonra Emeviyi getirdiği gibi Amr'den sonra Selçuk iyi getirdiği gibi, Selçuk iyi götürdükten sonra Osmanlı getirdiği gibi, onu götürdükten sonra dini ortada muallak bıraktığı gibi sizi de götürür başkasını getirir. İn yeşa yuzhibkume ve yeti baherin. ala zalika Bu değişmez bir ilahi düsturun şerhidir. Götürür ama ne zaman götürür? Getirir ama kimi getirir? Ya eyuha ladin amanu, men yırtede minkum andini. Ey iman edenler, ey iman edenler kim dininden dönerse irtidat edersem, itikat ve ameli bırakırsam, Allah'ın ahlakını bırakırsa, Kur'an'ın hükümlerini bırakırsa dinden dönersem, cahilliğe yüzünü çevirirsem, Kur'an hayatını kulağın arkasına atarsa. Men yertedmin andin, irtidad sözüyle anlatıyor. Yani geldiği yere gerisin geriye dönersem vahşetedente hissete dönersem açıklığa saçıklığa, ahlaksızlığa, çözünüşe dönerse Fesefe etillahu biqavmin. Allah ayrı bir cemaat getirecektir Mecul bi kamin. Allah herhangi bir cemaat getirecektir. Türk değil. Kürt değil, Arnavut değil, Boşrak değil. Herhangi bir cemaat getirecektir. Nedir o cemaatin evsafı? Neyle serfirazdır o cemaat? İnyaşay yüzhibkume yuhmez. Ey insanlar, sizi götürecek yerinize bir cemaat getirecek. Evsafı nedir o cemaatin? Fazova yeteillahu biqom bir cemaat. Bilemezsiniz o cemaati. Belki bilemezsiniz cemaatin yati edilmez evsafı vardır. Bilemezsiniz, tarihin hangi devrinde, hangi varyantta karşınıza çıkacak bilemezsiniz. Yuhibbuhum, <gülüyor> Öyle cemaat ki Allah onları sever. Yeryüzünde onlara hüsnü kabul vaz edilmiştir. Başları secdeli, vicdanları aydın. Allah meleklerine şöyle seslenmiştir. Ben bu cemaati seviyorum, siz de sevin. Cibril gür avazıyla seslenmiştir. Allah falan cemaati seviyor, ben de seviyorum, siz de sevin. Ve hadisin ifadesiyle yeryüzünde kabul vaz edilmiştir. Herkes hüsnü kabul gösterir. Söz söylerlerse tutulur, laflarına kulak verilir, hüküm kestikleri zaman beşerin içinde ihtizaz meydana getirir. يُحِبُّهُمْ Allah onları sever. اللهم جعلنَا Allah onları sever. وَيُحِبُّونَهُ Onlar da Allah'ı severler. Allah aşığı, Allah'ın meczubu, Allah'ın mecnunu, Allah'ın meftunu bir cemaat. Ve <gülüyor> yuhibbûnehu, ikinci vasıf, sizi götürecek, yerinize getirecek cemaat. Ya böyle olacak veya gideceksiniz. Kim olursa olsun. ezilletin zilletin alel mü'minin, müminlere karşı yüzleri yerdedir bu cemaatin. Mütefer'in ve mütemerrit değildir bu cemaat. Müminlere karşı tevazu kanatları yerlere kadar inmektedir. El öper, etek öperler müminlere karşı. اَعِزَّةِنْ عَلَى kafirin. Dördüncü vasıf. Kafirlere karşı çetin mi çetin, bükülmez beldir onlar. Bükülmez vazudur onlar. Zirek mi zirek, dinamik mi dinamik, güçlü mü güçlü, enerjik mi enerjik. اَعِزَّةِنْ عَلَى kafirin. Bütün cihan'a meydan okuyabilecek güçte kendilerini görürler. İki vasıf, birbirine zıt. Mümine karşı mağrur, mütecebbir ve mütekebbir değil. Mümine karşı ezik, vesilik, helef varlıklar. Kafirlere karşı çetin mi çetin, bükülmez beller, bükülmez pazular. Yüce hidûne fî Allah yolunda mücahede ederler. Allah yolunda mücahede şiarlarıdır. Devir be devir. Şartlara göre ve hadiselere göre deceddüt eder durur onların mücadeler ruhları. Yüce hidu nefise bilillah. Ve la yekâfûne levme telâ'im. Kınayanın kınamasından çekinmezler. Çalışırken, sahi ederken elin alemin dedi kudusunu diri etmezler. Kâle almaz ehemmiyet vermezler. Ve la yekâfûne levme telâ'im. Allah böyle bir cemaati getirecek. اِنْ يَشَأْ kume اَيْيُهَنَّاسِ Dilerse Allah sizi götürecek, böyle bir cemaati getirecektir. Yerinizi kaptırmak istemiyorsanız, Kur'an'ın bir bakımı anlattığı altı vasıf, diğer bir bakımı anlattığı beş vasfı kendinize sıfat edinin. Takının bunları kendinize, ta Allah sizi serfiraz kılsın. Türk değil, Kürt değil. Türkler bu işe sahip çıkarsa onlar aziz olur. Kürtler sahip çıkarsa onlar aziz olur. Arnavutlar sahip çıkarsa onlar aziz olur, boşnaklar sahip çıkarsa onlar aziz olur. Bu evsaf, Allah'ın kanunu değişmez. Öyle yazmışsa burada, öyle tesvit etmiş levhi mahfuzda, öyle söylemiş peygamberlerine, diğerlerin ki karanlık gecelerde yalancı mumlar veya beşerin karanlık gününde çakan yalancı şimşekler. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, İstediği evsafla bizleri serfiraz kılsın, payidar eylesin. Burada külli ve umumi bir şeye, meşiyetin, umumi bir şeye taallukundan bu noktaya girdik. اِنْ يَشَأْ kume اَيُّهَا النَّاسِ وَتِلْكَ لَيَّامٌ اُدَاوِلُهَا بَيْنَ dedik. Niçin değiştiriyor Allah Celle Celaluhu? Tesbih tanelerini sayar gibi niçin devletleri sayıp duruyor? Niçin daim aynı taneyi elinde tutmuyor? Ey safa göre hükmediyor Allah celle celaluhu. İradenizi sarf edeceksiniz, bir şeyler yaratacak ve onlarla sizi serfiraz kılacaktır. Kulillâhumme mâlikel mulk. Tü'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ ve tuizzu men teşâ ve tuzillu men Buyurun meşîati inkar edin. Bir ayet içinde dört defa zikrediyor. Habibimiz İshhanım söyle. Ağzın çıktığı kadar bağır ve bütün hüsrâr gönüllere duyulur. Kulillâhumme mâ mâlikül mülk. Tü'til mülke men teşâ. Mülkü sen istediğine verirsin. Ve tenzi'u mimmen teşâ istediğinin de elinden alırsın. Ve tüzillu men teşâ istediğini zelil kılarsın. Ve tuizzu men teşâ istediğini de aziz kılarsın. Bi yedikel hayr. Hayır senin elindedir. Cenab-ı Hak hakkımızda hayır takdirinde bulunsun. Amin. Bizi zilletten ve mülk elinden gitmiş, şaniyete düşmüş olmaktan masum ve mahfuz buyursun. Amin. Bir millet, meliki ve maliki yok ise, bir millet kalbini Allah'a verip, Allah'a teslim olmamış ise, ve Allah da Celle Celaluhu, meliklerin, maliklerin kalpleri, elinde olan Allah Celle Celaluhu, kalpleri onlara tevcih etmemişse, o millet en büyük hizdan, husran ve haybet içinde demektir. Cenab-ı Hak, hakimiyetten ve irademizi göstermeme gibi gösterme mahrumiyetinden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Cenab-ı Hak bizi hakim kılsın inşallah, malik kılsın, melik kılsın, elinde tuttuğu meliklerin, maliklerin kalplerini, kendine tevcih buyursun inşallah bütün bunlarla meşiyetin bütün hayatı çepeçevre içine alan geniş bir sahada Kur'an'ın ifadesiyle kendisini gösterdiğini görüyoruz meşiyet olmayan hiçbir şey yoktur kaza ve kaderin bir faslı meşiyettir Allah'ın dilemesi demektir fealun lima yurid olan Hazreti Allah'ın hükmetmesi demektir biz açlığımız, sakrımızla beraber. Hangi iradeye binan bilemiyoruz. Bize verdiği vazifeyi, rolü kendisini hoşnut edebilecek istikamette iyi şekilde oynamaya bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. meşiat ilahi merhamet, mağfiret ve azab istikametinde tecelli eder. <gülüyor> Rabbukum <gülüyor> alimu bikum. İn yeşa yerhamkum ev in yeşa kum. Rabbiniz sizi her şeyden çok iyi bilir. Kalbinizin neylerini bilir. Duygu ve düşüncelerinizi bilir. Ona göre dilediğini azap eder, dilediğine merhamet eder. Yagfirul limen yeşa ve yuazib men yeşa. Dilediğini mağfiret eder, dilediğini azap eder. Görüyorsunuz meşiet var. Kalbinizi en iyi bilen Allah'tır meyillerinizi en iyi bilen Allah'tır. İç derinliğinizi en iyini gehban olan Allah'tır. İç durumunuza göre, bu küçük hadiseye göre çok büyük hadiseyi yaratan yine Allah'tır. Ya gıfiru limen yeşâ ve yu'avvibu men yasha. Dilerse azap eder, dilerse ikab eder. Allah Celle Celaluhu azap edeceği güruh olmadan bizi muhafaza bulursun. Nebilerin dilinde meşiyet nescedilmiştir. Nebilerin efhemi, feridü kevnü zaman sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. قُلَّا أَمْلِكُ nefsi دَرًّا وَلَا نَفْعًا اِلَّا مَاشَاءَ Allah". De ki Habibi Zişanım, ben ne nefsime bir zarar ne de menfaat getirebilirim. Allah'ın dilediğinden başka hiçbir şey yapamam. Değil başkasına zararlı ve menfaatlı olmak. Nefsime da yine faydam ne de zararım dokunur. Allah'ım dilediğinden başka. O kadar Allah'a teslimdir ki. Allah'ın merhameti olmadığı bir yerde kimse kendini kurtaramaz. Sen de mi ya Resulallah, Buhari, Müslim hadisi. Evet ben de illa en tagammadan yallahu bir rahmeti. Allah rahmetiyle beni bağışlarsa kurtulurum. Yoksa ben de kurtulamam buyurmaktadır Buyurun ölçün siz enini her şeyin meşiyeti ilahiyeye verilişini doğrudan doğruya talim ve tebliyle Resul'un dilinde görün. La emliku li nefsi darran ve la nefa'an Allah. Allah'ın dilediğinden gayrı ne zarar getirebilirim, ne de bir faydam dokunabilir. Allah'ın necisi? İnne ma'atiikum bihi Allahu in Neciullah olan Hazreti Nu Feryad ile alemi veren Hazreti Nuh, Allah istediği zaman sizin beklediğiniz şeyi getirecektir. Ya Nuh, eğer doğru isen, Allah başımıza bela getirsin. Her cemaatin, her peygamberin cemaati dediği gibi, semayı başımıza yıksın, yeri parça parça etsin bizi yuttursun, suları yeryüzüne sel diye salı versin bizi bolsun. İnna ma'ati ikum bihi Dilerse Allah bunu getirecektir. Ve Nebi'nin dili çözülünce yerde sema da çözülüverdi. Ve arzu ettikleri şeylerle boğulup gittiler. Nebi Neciyullah inşa ediyor. Allah dilerse olur.